Bismillahirrahmanirrahim. Efalem yesirû fi'l-ardı fetekûne lehum kulûbun ya'kılûne bihâ. Onlar yeryüzünde gezip dolaşmazlar mı? Efalem âla gezip dolaşmadılar mı? Efalem yesirû fi'l-ardı yeryüzünde gezip dolaşmadılar mı? Dolaşınca ne olacak? Yeryüzünde gezip dolaşmak bize ne yarar sağlar ki Cenab-ı Hak gezip dolaşmayışımızı kınayarak bir soruya dönüştürmüş ve hala gezip dolaşmayanların durumunu kritik edip onları yargılıyor. Nasıl olur? Ve bu tür emirler Kur'an-ı Kerim'de. Doğrudan قُلْ سِيرُوا De ki yeryüzünde gezip dolaşın emrinin yanı sıra Arapçasıyla tevbih içeren emirler yani kınama içeriyor. Nasıl yapmazsınız, nasıl ihmal edersiniz. Yapılmamış olmasını azarlayan ve çok gören bir de öyle bir tabirimiz var. Yani çok gördü ona bu durumu yani nasıl olur hala yapmamış olursunuz illa ki yapılması yönünde çünkü insanın esas fonksiyonunu besliyor. Ayetin devamından anladığımıza göre bu insanın esas fonksiyonunu besleyen bir süreç. Çünkü Cenab-ı Hak gezip dolaşmıyorlar mı ki efelen rufi'l fil Gezip dolaşmıyorlar mı ki fetekun lahum kulubun. Böylece onların Kalpleri olsun. Nasıl kalpleri? قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا Akleden kalpleri olsun. Demek ki kalp orada duruyor ama kalbin akledebilmesi için kişinin gezip dolaşması lazım. Gezip dolaşınca kişinin neyi artıyor? Bilgisi artıyor. Daha fazla gözlem yapabiliyor, daha fazla insanlarla temas kurup bilgiyi içine alabiliyor, işitebiliyor. Bunlar temel veri girişleri, kalbe buradan uzanan malumat, kalbe uzanan bilgiyle kalbin akledebilmesinden söz ediyoruz. Ayet-i Kerime akletme fonksiyonunu kalbe yüklemiş. Bu Kur'an-ı Kerim'de gördüğümüz ve Kur'an'ın Değişik yerlerinde hep aynı tutarlılıkla karşımıza çıkan bir bilgi, insanın akletme fonksiyonu, kalbine dair bir fonksiyondur. Bunu bugün için söylemek belki yeryüzü veya evrenin vaktiyle statik olduğunun sanıldığı zamanlarda aslında evren statik, bir muazzam kitleler yığınından, sonsuz geçmişten gelip sonsuz geleceğe uzanan bir şey değil, bir noktadan çıkmış demek o zamanlar ne kadar belki aksi ise şimdiki tıp bilimi açısından da, bugün için eldeki veriler açısından da kalbin bu anlamda bir fonksiyonuna dair bir bilgi yok. Yani bir beyinle karşı karşıyayız ve muazzam bir işlemci içeride yığınla işlemler yapıldığı doğru ama akletmek dediğimiz fonksiyon bunu Allah Azze ve Celle kalbe yüklemiş. Bakın gözün hakkını veriyor, kulağın hakkını veriyor, veri girişlerini kabul ediyor, veri doğrudan gözden giriyor zaten girdiği yerde o görüntü diye bildiğimiz şey hemen beynin işleyebildiği ve iletebildiği bir başka veriye dönüştürülüyor, sinyal gibi, elektriksel bir veriye. Kulaktan giren de öyle, tamam bunların işlenmesi, karşılaştırılması, depolanması, muhakeme edilmesi hepsi ayrı ayrı fonksiyonlar. Ama tüm bunların hizmet ettiği bir üst fonksiyon var, o çok daha insani bir fonksiyon. Ve o çok daha ruha dair, insanın öz varlığına dair bir fonksiyon ve muhtemelen buna çok yakın bir boyutta insanın karar alma fonksiyonu da var. Yani iradesini ortaya koyma. Neremiz karar alıyor? Dolayısıyla biz Cenab-ı Hakk'ın dediği yerde durup, kelimelere farklı manalar yükleyerek bir şekilde olayı beyne taşıyabilmek için çünkü günümüz tıbbı böyle diyor diye, ya buradan maksat aslında beyindir vesaire, kelimenin kendisinden yorumlarla kaçınarak başka bir yere taşıyıp dururken sonra bir sabah kalkacağız, adamlar diyecekler ki kalbin üst düğüm noktasında çok bilmem küçük bir bölümde öyle bir sinyal yoğunluğu alıyoruz ki ve neredeyse beyindeki bütün işlemlere hükmediyor. Oradaki bütün şeyi o yönetiyor adeta ve oradaki her türlü fonksiyon işlemci, yani nöronlar ona hizmet ediyor, ona bir altyapı sağlıyor. Bilgisayardaki rem, remler, ondan sonra geçici bellek, ara bellek ve buradaki fonksiyonların tamamı gibi. Onlar bunu söyleyince biz hemen, ha. İşte diyeceğiz Allah da böyle diyordu, kalpten bahsediyordu, akleden yanımızın kalp olduğunu söylüyordu diye yeni bir güne uyanmış gibi ama aslında Cenab-ı Hakk'ın sözüne ilk defa tam da söylediği gibi hakkını vererek yaklaşmış olacağız. Halbuki bu hiçbir vefalı, hiç vefalı bir yaklaşım değil, bugüne kadar Kur'an'la bilim arasında kaldığımız süreçte hep bilimi tercih ettik. Halbuki bilim diyor ki ben bulguları oluşturdukça belli yargılara varıyorum ama bulguları artırdıkça da yargılarımı değiştirebiliyorum. Dolayısıyla her aşamada model kuruyorum. Maddeyi de böyle tanımladım. İlk baştaki madde tanımına gidin bakın yani son derece iptidai, içinde bir sürü yanlış yargılar olan ama geliştirdikçe geliştirdikçe daha doğruya doğru gidiyoruz, uzay tanımımız da öyle, vaktiyle statik anne, zannediyorduk, statik addediyorduk, sonra değiştirdik. Bulgular bizi tam tersi bir uzay tasavvuruna geçirdi. Şu halde bugünkü konumuz olan ve kişinin kendi farkındalığını ve çevre farkındalığını yaşadığı ve aklederek anlamlandırdığı merkezden bahsediyoruz kalbimiz. Allah Azze ve Celle, Kur'an-ı Kerim'de çok fazla ayette akletmekle alakalı ve kalple alakalı bu yolculuğumuzu bize anlatıyor. Ama biz daha neredeyse alfabenin ilk harfinde bile konuya yabancıyız. Bir saniye diyoruz. Kalbimiz mi aklediyor? Biz onu beynimiz zannediyorduk. Allah Azze ve Celle فَتَكُونَ لَهُمْ kulubun يَاقِلُونَ بِيهَا Böylece onların akleden kalpleri olsun. Bugün birisine bir arkadaş demiş ki, yani ben demiş, bu ayetler, Kur'an-ı Kerim bunlardan artık vazgeçtim. İşte inanmadığını bugünden itibaren söylemiş ve biraz sıkıştırdım diyor onu, yani şöyle oradan buradan yapınca, hep genelde şu cevabı veriyor, nereden bileceğim Allah'ın sözü olduğunu, ''Nereden bileceğim, nereden bileceğim, bilemiyorum ki'' gibi hani ben bilmiyor, ben bilmiyoruma kayan bir inanç tarzı bu. Kur'an-ı Kerim'e göre insanın bu temel sorusunun cevabı kendisinde saklı ve bunu kendisi bilebileceği bir organa sahip. Nedir o? Kalbi. Yani bu emanet bizdeki kalp, önümüze gelen ayetleri, önümüze gelen İster yazılı ayetler vahye dayalı, isterse evrendeki ki Allah onlara da ayet diyor, geceye ayet diyor o <وَبِلَّيْل> billayl, gece de bir ayettir. Sonra ne diyor? اَفَلَا تَعْقِلُونَ Akletmez misiniz? Yani ayet ve akletme arasındaki bu birebir ilişkiden söz ediyoruz. Biri diğerini karşılayan, işleyen ve sonuca dönüştüren bir organ. Cenab-ı geçmiş ümmetlerden bahsediyor. وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً اَفَلَا تَعْقِلُونَ Biz orada o öncekilerden bir ayet bıraktık. Gidip bakıyorsunuz bu ya kalmış bir şehirdir, ya kalmış bir kalıntıdır, ya yer altında henüz bir yaşam alanıdır, bir ayet bıraktık geriye ama ne yapılacak o geriye kalan ayetle biz anlama nasıl kavuşabileceğiz? Ve la qad tarakna minha ayeten bayyine ta'qilun. Bir ayet bıraktık orada. Akletmez misiniz? Demek ki bu veri siz buna yeni dönemde veri diyelim mesela veya ayet ne hangisini derseniz insanda karşılığını bulan bir organla buluşuyor. Kalbimiz. O bizim en değerli varlığımız, sonsuza açılan yanımız, sonsuz kudreti tanıyan, sonsuz kudreti anlayabilen, sonsuz kudretin, yaratıcı kudretin büyüklüğünü kestirebilen bir organ. Mini minnacık, küçük yani bizim bize göre bile küçük, fezaya göre çok daha küçük ama o öyle mükemmel kapasitesi var ki sonsuz kapasitede, Bugün bir şey dinledim, adam diyor ki yani insandaki zihinsel fonksiyonların her birinde bile sonsuza uzanan bir kapasite saklı. Bunu harekete geçiren, işleyen bir insandan söz ediyoruz. Allah Azze ve Celle o demin ateizme kaymış olan arkadaşın söylediği ''Nereden bileceğim?'' sorusunun cevabına ''Sizde akletmeyi var ettik, kalpleriniz ne güne duruyor?'' Şu halde kalplerimiz aklediyor. Biz ister bunu alıp ve bunu keşfetmeye dönük bilimsel çalışmalar yapıp ilk bulan biz olacağız ya da bırakacağız, başkaları çalışacak nihayetinde göğüslerdeki kalpler ile bu kafatasındaki sistem arasındaki ilişkiyi çözecekler ve bunun metafizik boyuttaki ne bileyim nasıl bir Çalışmayla bu çözülecek. Sonra biz Allah Azze ve Celle'nin aslında doğruyu söylediğini ikrar edeceğiz. Niye öyle yapalım? Cenab-ı Hakk'ın söylediğinin doğru olduğunu temel alalım, ilim yapalım, adım adım adım yol kat edelim. Yoksa insanlar uzay statik dediği yıllarda Cenab-ı Hak كَنَّ تَارَتْقَنْ Gökler ve yer bitişikti, biz bunları ayırdık, parçaladık dediği zamana Geldiğimizde biz ayeti önlerine çıkarmaya başladık. Hz. Musa Aleyhisselam Cenab-ı Hak gönderdi onu, Firavun'un karşısına geldi. Firavun'a daha kapının girişinde içeri girememiş, tabii yıllar sonra geldiği bir yer, insanlar da tanımıyorlar onu. Kapıdan giriş yapmak istiyor, almadılar içeri bir tane bedevinin biri kapıdan saraya girmek istiyor diye. Baktı başkaları girerken elçiyim diyen giriyor, elçiyim diyen giriyor. O da geldi tekrar dedi ki elçiyim. Kimin elçisi? Dedi ki inni Rasûlü Rabbil alemin'' ''Alemlerin Rabbinin elçisiyim'' Kapıdakiler elçiyi duyunca aldılar içeriye. Firavun'un karşısında da aynı şeyi tekrarlayınca dedi ki ''Kâle Firavnu ve ma rabbul alemin'' ''Alemlerin Rabbi ne demek?'' Verdiği cevaba dönelim, Musa dedi ki قَالَا رَبُّ الْمَشْرِقِ ve وَمَا بَيْنَهُمَا in kuntu'm تَعْقِلُونَ Doğunun Rabbi, batının Rabbi ve arasındakilerin Rabbi. Yani öyle bir Rab'den, öyle bir sahipten, öyle bir yöneticiden bahsediyorum ki, en doğudan senin gözünün kestiği, batıya kadar ne görüyorsan hepsinin sahibi, Rabbi, yaratıcısı, yaşatıcısı ve arasındakilerin. Sonra bunu anlaması için diyor ki, in كُنْتُمْ تَاقِلُونَ Bu verdiğim cevabı, anlamanın tek bir koşulu var, şayet aklederseniz. Ayeti getirdi, ifadeyi ortaya koydu, insanda nasıl karşılık bulacak bu? İnsan ne dediği nasıl anlayacak? in كُنْتُمْ تَاقِلُونَ Şayet aklederseniz. Şu halde biz eğer bir manayı kestiremiyor, bir yerde bir şeyleri anlayamıyor isek, başka yerde aramaktansa veya ön yargılara girmektense veya zoraki kendimize kabul ettirmektense, bir şeyi ıskaladığımızı fark etmemiz gerek. Akletmeyi ıskalıyor olabiliriz. Peki akletmek istiyorum deyince ne oluyor? Ben şimdide oturup akledeyim dersek, Allah Azze ve Celle diyor ki oturduğun yerden akletemezsin, harekete geçmen lazım bilgiye kavuşman, bilgiye ulaşman lazım. Şu halde bilgiye kavuşmak için seyahat etmek, bir yerlere gitmek, yeryüzünü gezip dolaşmak, yeryüzündeki insanlarla buluşmak, veriye bilgiye kavuşmak kişinin akletme fonksiyonunun önünü açacaktır. Efelen misirufil ardi, fetekun lehum kulubun ya'kilun biha. yeryüzünde gezip dolaşsınlar da Onların akleden kalpleri olsun, gezip dolaşmazlarsa kalpleri etmez demektir. O zaman ne olur? Cenab-ı Hak diyor ki, bu kalp akletmez ise katılaşmaya başlar. فَتَكُونَ kulubuhum قَاسِيَتًۜ Kalp katılaşmaya başlar. Bir ayette Allah Azze ve Celle dedi ki, kalp öyle katılaşır, öyle katılaşır ki, kel hicâratı, taşlar gibi, Bildiğin taş gibi. اَوْ اَشَدَّ قَسْوَةٌ Hatta taştan daha beter olur. Taştan da daha katılaşır. وَاِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَّا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْاَنْهَارِ Öyle taşlar var ki içinden pınarlar akar, sular çıkar. Ama kalp katılaştı mı, taşlaştı mı o taşlardan da beter olur. Dolayısıyla kalp üzerinden bahsettiğimiz hadise... Kalbin katılaşması, işlerinden uzaklaştıkça sertleşmesi, fonksiyonsuz kalması kişinin adeta bu en önemli farkındalık merkezinin körelmesine ve kapanmasına yol açar. Bu da Kur'an'da adeta çıkmaz sokak gibi çok ayette geçen bir ifadedir. Pek çok Kur'an okuyucusu daha ilk ayetten itibaren başladığında ''İnnellezîne <gülüyor> kafaru" Ki sayfayı çevirdiğinizde ilk baştaki ayettir. Yıllar önce birisi bana bunu sormuştu, buluşmuştuk. Benim çok çelişkilerim, sıkıntılarım var diye ilk sıkıntılı ayet olarak önüme bunu koydu. اِنَّ kafaru كَفَرُوا مُحَقَّقْكِ Yok sayanlar... سَوَعُونَ عَلَيْهِمْ Onlar için eşit. اَاَنْذَرْتَهُمْ Uyarsan da, emlen دِرْهُمْ Uyarmasan da, la yu'minun iman etmezler khatamallahu ala kulubihim Allah onların kalplerini mühürledi khatamallahu ala kulubihim wa ala sam'ihim ve işitmelerini de mühürledi wa ala absarihim ghisawa gözlerinin üzerlerinde perdeler var wala huma adhabun onlar için muazzam bir azap var Sorusu şu oldu arkadaşın, dedi ki, cenab Hak kalplerini zaten mühürlediğini söylüyor, kulaklarını mühürlediğini, işitmelerini mühürlediğini söylüyor, gözleri üzerinde de perdeler olduğunu söylüyor. E bu adamlar nasıl iman edecekler? Yani önden zaten bunu yapmış, geriden de niçin iman etmiyorlar diyor. Dedim ki ayette cenab Hak böyle bir şey söylemiyor. Bir, iki, bu konuyu cenab Hak Kur'an'da o kadar çok işliyor ki, Böyle demiyor. Üç. Kur'an'da konu nasıl geçiyor? Allah Azze ve Celle demin okuduğumuz ayette gezin dolaşın, kalpleriniz akletsin, harekete geçsin, işlesin. Akletmezse ne olur? Körelir. Ama körelirse çok kötü körelir. Ayette diyor ki Cenab-ı Hak, فَتَكُونَ لَهُمْ kulubun يَاقِلُونَ biha Akleden kalpleri olsun o ezanı, işiten kulakları olsun. Çalıştır bunu. Ondan sonra ayet nasıl bağlıyor? Fe inneha la ta'mal absaru. Aslında körelen gözler değildir. Walakin ta'mal kulubul lati fi's sudur. Asıl körelen şu göğüslerdeki kalplerdir. Onun körelmesidir asıl olan. Dolayısıyla eğer işlevsiz kalırsa eğer fonksiyonuna kavuşmaz ise, körelir ve bu sünnetullah diyoruz biz buna, Allah'ın sünneti her şey için neredeyse geçerlidir. Yani ne bir nim hangi nimeti vermişse cenab bak kullanmaya görün bir zaman, körelir. Bir tarihte birisi yatıyor, ayağını alçıya koymuşlar ama altmış gün, yetmiş gün neyse yattı, kalktı biz sanıyoruz ki öteki ayağın sağlamdır onun, çünkü alçılı öteki ayağını da kullanamıyor. Doktora koştuk gittik, dedi ki o öteki ayağın epeyce bir zorlanacak şimdi kullanabilmek için. Çünkü uzun süre kullanmadığından o da fonksiyonunu zaman içerisinde kaybetti. Eğer Allah'ın verdiği, bunun karşılığı şu, Allah'ın verdiği bir nimeti değerlendirmez isek nimet orada hep beklemiyor. Yani nihayetsiz bir şekilde burada beklemiyor. Garson bile bakıyor, masaya koyduğu bir şey tüketilmiyorsa bir zaman sonra gelip geri alıyor. Allah Azze ve Celle'nin sunduğu nimet ki o yüce Allah Azze ve Celle, kuluna kullanması için teşvik ettiği, ''Hadi kulum kullan bunu, bak, gör, farkına var, sende muazzam bir kapasite var'' dediği süreçte eğer kul buna dikkat etmez ise, ve bu çağrılara icabet etmez ise körelme dediğimiz süreç başlıyor. Yani Cenab-ı Hak o nimeti geri alıyor. İstecibu lillahi ve Cenab-ı Hak dedi ki çağrınıza Allah ve Resulü bu çağrıyı size ulaştırdığında icabet edin. Karşılık verin. Ve alimû ve bilinki ennallâha Allah Yahulu Beynel Meri ve kişiyle kalbin arasına girer. Yani bizimle kalbimiz arasındaki iletime Cenab-ı Hak araya girip de bu iletişimi kaybedersek, bugün aklettiğimiz şeyleri nerede aklettik? Kalbimizde aklettik. Yarın erişim sağlayamadığımız için hatırlayamayız bile. Tıpkı bilgisayardaki veriye aradaki erişim koparsa erişemediğiniz, okuyucu bozulursa erişemediğiniz gibi şu halde kalbimizle akletme nimeti Cenab-ı Hakk'ın bize lütfettiği ve etrafta özenle ayetler bıraktığı, bakın yeryüzünün bir coğrafyasında öncekilerden bıraktığı bir ayete bile işaret edip onu da sizin için bıraktım. وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً بَيِّنَةًۜ Açık bir ayet. Ne için leallekum taqilun akletesiniz diye. Öyle gider gezer dolaşırsan, fotoğraf çektirirsen bu akletme değil. Akletme içeri aldığın bilgiyi bu kalbimizle manaya dönüştürmek. Cenab-ı Hak pek çok ayette diyor ki yine evelem yahdilahum kem ahlakna qablhum min el-kurûne yemsûne fi mesâkenhum. Gidip onların mekanlarında gezip dolaşıyorsunuz. Hiç mi akletmiyorsunuz? اِنَّ ف۪ي دَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِعُلِ النُّهَىٰ Akleden kimseler için, burada o kadar çok ayetler var ki, şu sütunlara bakın, şu şehrin girişine bakın, şu muazzam yapıya bakın. Burada insanlar yüzyıllarca yaşamışlar. Buranın girişi nasıl muhafızlarla korunmuş, burada ne kadar hiç bitmeyecek, hiç tükenmeyecek sanılan bir hayat yaşanmış. O kadar kalıcı kılmışlar ki yurtlarını dağlardan, taşlardan oyarak yapmışlar. Şimdi bizim geçen bir tane camiye gittim, caminin girişinde eski mi dedim, şimdi bizim eski yeni kavramlarımız çok izafi olduğu için, e yeni değil tabii dedi. Neyse girdik bayağı hoşuma gitti cami. çıkışta bir daha sordum yani bende de eski kavramı işte 1400, 1500, İstanbul'un fethinden sonra yani eski diye biz Anadolu coğrafyasında çok eski yerler var biliyorsunuz. Öyle biliyoruz, hocam o kadar eski değil dedi yani benim demem dedi 50-60 yıllık demek istedim. Yani bu, bu dün yapılmış değil demek istiyorum diyor. Şimdi bizim yapıtlarımız sonra da dedi ki yani zaten şimdilerde yaptıklarımızın öyle 300-500 yıl ömrü olmaz ki yani betondan yapıyoruz. Şimdi bizim yaptığımız binaların çoğu öyle. Dolayısıyla koca kurduğumuz şehrin aslında betonerme ve statik açısından ömrü öyle 30-40 yani en bilemedin 60-70. Yani 100 bile demeye dilimiz varmaz, kalmaz ayakta. Ama adamların meskenlerini gidip bizden öncekilerin kurdukları şehre bak. Zaten varlığıyla adam 500-800 seneyi ispat etmiş, sütun, kalın kalın. Taşlardan, mermerlerden kurmuş binayı, Firavun'un kurduğu o zamanki şehre, kalıntısına bakın. Belli ki onlar çok daha yüksek kalıcılıkta bir dünya kurmuşlar kendilerine. O bizim yani girişte fotoğraf çektirdiğimiz, şimdiki turistik bir mekan gibi gördüğümüz, dolaştığımız alan aslında vaktiyle hiç kaybolmayacak, hiç yok olmayacak bir şehir gibi. Cenab-ı Hak diyor ki, هَلْ تَسْمَعُ لَهُمْ Hiç onlardan bir ses duyuyor musun? Geride onlardan sadece taş yığınları var. O zaman akleden kimse ne düşünmeli? Demek ki ben ne kadar güvendiğim bir şehir ortamı kuruyorsam, önceki dersimizde konuştuk, yüz yıl sonrası hiç kimse yok gibi, belki bir zaman sonrası burası bir yerleşim alanı bile değil. Yani belki bir turistik mekan, hatta kimin aklına gelir? belki de toprağın altında kalacak, sonraki yüzyıllarda keşfedilmeyi bekleyen bir toprak altı şehir gibi. O zaman insan benim varlığımın ne kadar bir manası var, kurduğum şehirlerin bile ortadan kaybolacak kadar, hiç geriye bir şey kalmayacak kadar anlamı, nice evler var sahipsiz dolaşıyor turistler gezip fotoğraf çekiyorlar. هَلْ تَسْمَعُ لَهُمْ Eğer kalp anlamlandırırsa o zaman varlığını, varlığının sürecini ve süreç sonrasına dönük başlangıcı oluşturabiliyor. Bu, o üst bakış açısı, akletme dediğimiz bakış açısı. Ama yok olayı sadece kulaklarımızda ve gözlerimizde bırakır, gözlerimize indirmez isek, bilgiyi sadece beyinde ve beynin etrafında göz, bilginin işlendiği sınırlı bir boyutta tutar isek, kalbimize indirmez isek, o asıl vermek istediği manaya ulaşamıyoruz demektir. O yüzden kalbe doğan akıl gibi bir başlık seçtik, kalp ile akıllı yan yana zikretmek için. Şimdi ayetlerde bakalım Cenab-ı Hak diyor ki, Allahu aleyha عَلَيْهَا kufrehim. Onlar küfrettiler, Ayetlerimizi inkar ettiler, hakikati yok saydılar. Biz de kalplerini mühürledik. Başka bir sebepten ötürü değil. Bel taba Allahu aleyha bi kufrehim, فلا يؤمنون إلا قليلة İşte bu yüzden artık çok azıcık hariç iman etmezler veya çok azı hariç iman etmezler. Neden? Çünkü kalplerini mühürledik. Niye mühürledin? Bi kufrehim küfürleri dolayısıyla. Dolayısıyla eğer Akletmez isek, kalbimize zaman içerisinde sıkıntılar inecek demektir. Çalıştırmadığımız elimiz, çalıştırmadığımız gözümüzün zaman içerisinde işlevsiz kalması gibi, çalıştırmadığımız kalbimizin zaman içerisinde körelmesiyle karşı karşıya, katılaşmasıyla karşı karşıya kalacağız. Bu elden çıkıp giden muazzam bir sermaye gibi. Bu münafıklar nasıl oluyor? Bir insan nasıl münafık olur? فَاَعْقَبَهُمْ nifaqan fi قُلُوبِهِمْ bima أَخْلَفُ اللّٰهَ مَا Şimdi ayette Cenab-ı Hak diyor ki, bunlar bu insanlar, onlar da bizlerden biri. Belki biz onlardan biriyiz Allah korusun. Bunlar bize vaatte bulundular, bir zaman bir sıkıştırdık, başına bir musibet geldi mesela. ''Ya Rabbi'' dedi bundan sonra gerçekten senin istediğin gibi yaşayacağım, seni araştıracağım, öğreneceğim, gerçekten sana saygılı yaşayacağım diye o hastalığı zamanında veya o sıkıntılı zamanında her neydi ise ama herkes Cenab-ı Hakk'a vaatte bulunuyor. Bu münafıklar da öyle, diğerleri de öyle. Vaatte bulunduktan sonra zaman güzel zamanlara dönünce bunu Cenab-ı Hak özellikle çeviriyor, yani hep sıkıntılı, böyle baskı altında onu yola getirse onun iradesine hiçbir zaman fırsat vermeyecek demektir. Ama baskıyı kaldırıyor, hastalık geçti, Cenab-ı Hakk'a olan vaadini ne yaptı bu kimse? Eğer vaadine muhalefet ederse, aykırı davranırsa bunu artık kaç kez tekrarlıyor, bir seferlik bir şey değil, koca bir ömür. Kişi Cenab-ı Hakk'a vaatte bulunuyor, zaman sonra vaadinden dönüyor. Yine başka bir zaman, yine bir sıkıntı geliyor, yine vaatte bulunuyor, sonra yine zaman geçince vadinden dönüyor. Bu her defasında bizden neyi götürüyor? فَاَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا ف۪ي Her defasında kalplerinde geriye bir nifak bırakıyor. Allah Azze ve Celle onların kalplerine ''Bimâ akhlafullâhe mâ Cenab-ı Hakk'a vaat ettiklerine, aykırı davrandıkları için kalplerine nifakı geriye bıraktı. بِمَا اَخْلَفُ اللّٰهَ Demek ki münafıklar ya ben münafıklık edeyim diye böyle bir şeye girmektense, yaşam tarzları itibariyle hep Cenab-ı Hakk'a söz ver aykırı davran, söz ver aykırı davran, söz ver aykırı davran yapınca bir zaman sonra kalplerine münafıklar iniyor, münafıklık iniyor, inme iner gibi ve bu kimse bir, bir noktadan sonra artık bu ikircikli davranışını bu böyle öyle, bir böyle, bir öyle, dıştan dışa mü'min gibi içten içe kafir olarak yapmayı alışkanlık haline getirmiş ve benimsemiş, kalbinde bunu artık kural haline dönüştürmüş buluyor kendisini. بِمَا اَخْلَفُ اللّٰهَ مَا وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ Ve yalan söylemelerinden ve Cenab-ı Hakk'a muhalefet edip durmalarından ötürü kalbi fonksiyonlarını bozduk onların. Nifakı oraya indirdik. Şu halde bizim bir yandan yapıp ettiklerimiz ile kalbimiz arasındaki bir etkileşimden söz ediliyor. Bu önemli bir durum, bunun farkına varmamız lazım. Yani, Şöyle benzetelim, ben çocuk bana sordu, iki kere hekim kaç eder? Üç dedim, hep yalan söyledim, bir zaman sonra bu yalanı benim gerçekmiş zannetme ihtimalim var. Şöyle bir durumdan bahsediyorum, bazen bir meseleyi bir biliyormuş gibi yapıyoruz ya, yani. bazen de bilerek hatırlamamış gibi yaparız, aslında hatırladığımız bir şeydir fakat onu tam hatırlayamamış gibi yaptığımızı Kaç tarafa böyle hissettirmemiz, neydi o falan dediğimiz zamanlar. Bunu yalandan yaptığımız zamanlardan Allah Azze ve Celle bizi sahiden içine düştüğümüz zamanlara çevirebilir. Çünkü zaten aklındaydı, hatırındaydı, hatırımda değilmiş gibi yaptın. E Cenab-ı Hak diyor ki bir nimet verdik, hatırında aslında, hatırında değilmiş gibi yapıyor. Bir zaman sonra aynı durumlarda artık hatırına gelmiyor. O zaman, Kendimize attığımız bir gol olduğunu düşünelim, var olan bir fonksiyonumuzu Cenab-ı Hakk'ın bir lütfu, bir imkanı yapabildiğiniz zamanlarda yapamıyormuş gibi davranır isek, bir zaman sonra artık yapamaz hale geleceğiz. Bunun Kur'an'da çok tipik bir sahnede karşılığı var. Allah Azze ve Celle'nin huzuruna çıkarıldıklarında secdeye davet edildiler. Secde edin diye alemlerin Rabbine ama Dünyadayken secde etmeyenler edemediler. Cenab-ı Hak diyor ki وَقَدْ كَانُوا يُدْعَمُنَ اِلَى السُّجُودِ وَهُمْ salimun. Onlar sağlıklı iken secdeye çağrılıyorlardı, etmediler. Etmediler, etmediler, şimdi secdeyi artık edemiyorlar. Çünkü iradenin bir zaman sonra geri alınması söz konusu ve fonksiyonsuz kalmaya başlıyoruz. Şu anda geçen her zaman içerisinde yanlışlarımız bize geri dönmeye başlıyor. Bu ne deniyor? Nümerank mı diyorlar böyle? Atıyorsun havada dönüp sana geri geliyor. Bumerank mıydı? Evet. Kelle belran ala kulubhum ma kanu yeksebun. Onların kazandıkları, yaptıkları yanlış şeyler kalplerini lekeleyip duruyordu. Kelle <gülüyor> بَلْ رَانَ عَلٰى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا Biz bir iş yaptık, bir yanlış bir şey yaptık, dönüp onun kalbimizde bir izi kaldığını düşünebiliyor muyuz? Bu çok ağır bir tablo. Birine kazık attın, ticaret yapıyorsun, yalan konuştun, kazandığınla kar ettiğini düşünürken, kendi bedenindeki çok müstesna bir yanını lekelediğini, bu leke artarak, çoğalarak, karanlıklara, kap karanlık bir, zifiri karanlık bir ortama mühürlenmeye kadar uzanan bir süreç. Şu halde Allah azze ve celle'nin her birimize lütfettiği ve bizim gerçeğin farkına vardığımız, onun hitabını anladığımız, onun yaratmasına tanık olup akledip gücüne, kudretine tanık olduğumuz bir kalp denen bir organdan bahsediyoruz ve bunu muhakkak ki Cenab-ı فَإِنَّهَا لَا تَعْمَ الْأَبْصَارِ ''Kalpler körelmez, وَلَاكِنْ تَعْمَ الْقُلُوبُ الَّت۪ي فِى الصُّدُورِ ''Göğüslerdeki kalpler körelir.'' O arkadaşı bu ayetleri okuyup dedim ki, Kur'an'da daha benim hatırlamadığım bunlardan çok daha fazla ayette Cenab-ı kişinin kalbini harekete geçirmesi için bu türden teşvik ederken, kışkırtırken özellikle geri duranlar, Özellikle çalıştırmayanlar ve çalıştırmayıp onu köreltenleri bir zaman sonra artık işe yaramaz hale getirdiği kalbini geri almasından bahsediyoruz. Yoksa Cenab-ı Hak ben kalbini zaten bunun mühürlü doğurmuştum, bu kalbi mühürlü olduğu için hiçbir şey anlayamadı ki uğraşsa da olmaz. Ben onun için bunu istemedim, gezip dolaşmasına da gerek yok onun. Çünkü ben zaten ona öyle bir kalp vermedim ki, böyle konuşması lazım Cenab-ı Hakk'ın. Halbuki öyle demiyor. فَبِظُلْمِ مِنَ الَّذ۪ينَ هَادُواۜ Allah Azze ve Celle, onların yanlışları günahları dolayısıyla kalplerini mühürlediğini ifade ediyor. Biz kalbi fonksiyonlarımızdan uzaklaştıkça, iman etmemeye, gerçeği görmemeye, akletmemeye ve tıpkı hayvanlar gibi olmaya mahkum oluyoruz. Hz. İbrahim Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'de uf çekti. Bilirsiniz bir ayeti kerimedir. Cenab-ı Hak "Ve la tequl lehuma Anne babanıza üf demeyin diyor. Bu uf kelimesini Kur'an'da Hz. İbrahim'in dilinde görüyoruz. Bir ara böyle bunalıyor. Sıkılınca "Uff leküme ve limâ ta'budûne min dûnillâh." اَفَلَا تَعْقِلُونَ diyor. Oradan anlıyoruz ki uf çekilir, akletmeyen kimsenin içinde bulunduğu duruma. İbrahim Aleyhisselam öyle dedi, size uf olsun, şu taptıklarınıza da uf, akletmiyor musunuz? اَفَلَا تَعْقِلُونَ Akletseniz bu duruma düşmeyeceksiniz, akletsinler diye kavmine karşı Hz. İbrahim Aleyhisselam bir düzenek kurdu. Onların tapıp durdukları ilahlar var. Onlar yokken tecaalehum juzazen varıp onları yıktı, döktü. İlla kebiren lahum en büyüğünü bıraktı. Geldikleri zaman baktılar, putların hepsi yerle bir olmuş, paramparça. En büyük put orada duruyor. Dediler ki, men faale hada bi Bizim ilahlarımıza bunu kim yaptı? قَالُوا سَمِعْنَا فَتَنْ يَذْكُرُهُمْ يُقَالُوا لَهُ إِبْرَٰه۪يمِ Dediler ki bir genç duyduk, bunları diline dolamış, kendisine İbrahim deniyor. O zaman dediler ki, فَأْتُوا بِهِ عَلَىٰ اَعْيُنِ Getirin insanların önüne, millet de görsün onu, لَعَلَّهُمْ <gülüyor> يَشْهَدُونَ Şimdi hesaba çekecekler onu. Hz İbrahim Aleyhisselam henüz bir genç delikanlı, koca bir toplumun İri yarı yaptıkları taş şekillendirilmiş taşlara tapmalarını onların yüzlerine vurmak istiyor ve bunu zaten satın aldı. Başına gelecek olanı da satın aldı, hesap etti. Yeter ki onlar akletsinler. Tabi karşılarına aldılar, dediler ki, اَاَنْتَ <gülüyor> فَعَلْتَ e bi aliatina. İlahlarımıza bunu sen mi yaptın? Ya İbrahim, ey İbrahim! Aslında konuşulan konu çok temel bir akıl konusu yani akletme konusu, akıl demiyorum dikkat ederseniz çünkü akıl diye bir şeyden Kur'an'da hiç söz etmez. Yani nesnel bir varlık olarak akıl, Kur'an söz etmez ama kalplerden söz ediyor, kalbin tekili de var, çoğulu da var, o nesnel bir varlık. Akıl diye böyle bir varlık yok. Akletme diye bir fonksiyon var ve o da zaten kalbin fonksiyonu. Şimdi çok temel bir akletme fonksiyonu var. Nedir o? Etki ve tepki, yere serilmiş putlar var. O zaman bunu biri yapmış olmalı. Bunu biri yapmış olmalı. Hz. İbrahim'i bununla töhmet altında bıraktılar. Sen mi yaptın diye. اَاَنْتَ hada bi بِاَلِيَتِنَا ya İbrahim. Ey İbrahim ilahlarımıza bunu sen mi yaptın? Dedi ki, قال, dedi ki, "Bel فَعَلَهُ كَب۪يرُهُمْ hada." İlakis bu büyükleri yapmıştır. Fas'aluhum in kanu yantıkun onlara sorun eğer cevap verebiliyorlarsa kim kendilerine bunu yapmış haber versinler in kanu yantıkun Hazreti İbrahim Aleyhisselam onlara kendilerine taptığınız onlardan yardım beklediğiniz onlarda üstün güçler olduğunu olduğuna inandığınız inanmak istediğiniz bu varlıklar bu olayın gerçek tanıkları. Onlar kendilerine bunu kim yapmış? Onlar haber versinler, kendilerini savunamamışlar belli, yerle bir olmuşlar. Ve o zaman yaptıysa yaptıysa o büyük put yapmış olabilir. O daha güçlü ya, sorunun kendi içerisinde onların bütün kabulleri üzerine kurulmuş bir çıkış var. Siz bunları tanırlar addediyorsunuz, en büyüğü de daha güçlü tanrı. E o yapmıştır ama bunun gerçek cevabı bizatihi onların kalplerinde böyle değil. Hz. İbrahim Aleyhisselam bunu biliyor. Demek ki gencecik çocuk yaşına rağmen biliyordu ki onlar bu sorunun doğru cevabını biliyorlar. Çünkü Allah herkeste bir kalp var etmiş. O putların, o küçük putları kıracak de, kırması şöyle dursun, hareket etmesinin bile mümkün olmadığını hatta soru sorsalar ağızlarının bile hareket edip cevap veremeyeceklerini biliyorlardı. Allah Azze ve Celle bize bir sahneyi anlatırken sadece görünen şekliyle değil, çünkü o anlatan olarak görüneni değil, görünmeyeni de bildiği için başka hiç kimse onun gibi anlatmaz. Sadece Allah anlatırken böyle anlatır. Aradaki ayette diyor ki, فَرَجَعُوا ile Enfusihim, Hz İbrahim'in verdiği bu cevaptan sonra, kendi içlerine döndüler ve kendi kendilerine dediler ki, فَقَالُوا innakum اَنْتُمُ الظَّالِمُونَ Kendilerine dediler ki, zalim olan sizsiniz. Yani bu kendi içimizde zaman zaman dönüp, yanlış olan benim dediğimiz anlara tekabül ediyor. Yanlışız, yanlış olduğumuz zamanlarda illa ki yer yer yanlış durumdayız, haksız durumdayız. Karşımızdaki kişi şöyle değil miydi, sen yapmamış mıydın, böyle değil mi diye kendisini savunuyor. Haksız olan da biziz, içimizde evet haksız olan sensin, o doğru konuşuyor diyen bir sistem işliyor. فَرَجَعُوا ila اَنْفُسِهِمْ fakalu innakum antum الظَّالِمُونَ thumma nukisu 'ala ruusihim Sonra baş üstü, Tepe taklak oldular, yani adeta ayakların yukarı kalkıp kafanın aşağı düşmesi gibi kişinin kendisini inkar etmesi, bütün varlığını tersine çevirmesi. Çünkü iç mekanizma doğruyu söylüyor ama dudak ve dil her zaman kalple senkronize olmayabilir. Arada makası değiştiren kim? İrademiz, biz. Kalple dil arasındaki yaratılıştan gelen mekanizma aslında tam ilişki halinde, doğrusal biriyle yani senkronize birlikte çalışıyorlar. İnsan kalbinde hissettiğini ağzından söyleyesi var, kalbinde bildiğini ağzıyla söyleyesi var ama aynı ins böyle yaparsa insan bunu, Buna fıtratına vefa göstermesi diyoruz, yaratılışına vefa göstermesi diyoruz. bu içten, Buna içtenlik deniyor, samimiyet. Yani kişinin içindekini ağzıyla dışına vermesi, ne kadar iyi kimselerdir onlar. Onlardan bulduk mu biz de seviyoruz. Bize söylediklerinin kalbinde olan olduğunu bilmek neredeyse en değerli şey geçenlerde birisi bir görüntü çekmiş. Çok hoşuma gitti. Görüntünün girişinde şöyle bir kurgu var. Adam bir ara böyle derin nefes alırsa, tamam mı? Karşısındakinin içini duymaya başlıyor. İzleyen oldu mu bunu? Evet. En azından biri var. Aynı şeyleri hissediyoruz şu anda onunla. Böyle bir Çekiyor içini, yanındakinin hissini duyuyor. Mesela o esnada biri çay getiriyor ona, buyur iç diyor mesela hizmet eden kişi. O böyle bir şey yapıyor, giderken zıkkım olsun diyor yani kendinde kalkıp alabilirdin diye onun içindekini duyuyor. Böyle etrafındaki herkesin içini duya duya, herkes bambaşka şeyler aslında kalplerinden geçiriyorlar. Ama dıştan dışa yaptıkları başka ne çirkinlikler başına geliyor aslında ve bir anda çok yalnız olduğunu, Düşünmeye başlıyor. Etrafındaki hiç kimsenin görünür göründüğü gibi olmadığı, içinde başka şeyler geçtiği. En sonunda artık büyük ihanetler falan var böyle bu oyunun içerisinde, en son annesinin yanına gidiyor. Annesi de ilk anda buna güzel şeyler söylüyor. ''Oğlum işte üzülme, O onlar öyledirler, dünyada herkes ihanete uğrayabilir, rahat ol.'' falan. Bir an annesinin aslında içinde ne düşündüğünü de merak edip, o bir çekecek içini ki onu da duysun fakat korkuyor yani onu da çekerim. Annem de zaten senin gibisine de uyaraşırdı, küçüklükten beri böyleydin falan diye böyle kötü şeyler duyarım diye o anda korkusu var gidip bir yere kapanıyor. Fakat onu da bir en sonunda merakıyla çekiyor içini ve annesini duyuyor. Annesi içinden ah canım yavrum benim ne kadar şimdi üzülüyorsundur diye, dıştan ağzıyla söylediklerine eşlik eden yüreğini duyunca, nihayet birisi var demek ki diye kendisine karşı içtenlikle çıkıyor, ona sarılıyor ve tabi o esnada gözyaşları. Şimdi Allah Azze ve Celle Adem'i yarattığında böyle bir yapı da yarattı, içinde bu mekanizma var yani kalbi ona doğruyu söylüyor. Ama kalten dışa uzanan diliyle dışa vurduğu veya hareket davranışlarıyla dışa vurduklarında kişi kalbine vefa göstermeyebilir. Makası değiştirebilir. Başkalaştırabilir. İşte insanın kötüsüne hoş geldiniz. ve biz buyuz işte dediğimiz yerdeyiz. Allah azze ve celle Adem'i ve Adem'in çocuklarını kendisine saygılı olsunlar diye Yarattığı ve bu potansiyelde yarattığı Adem hakkında onu tanıyan, bu sistemini, bu yanını gören şeytan dedi ki: Walatejidu aksarahum Çoğu onu şükreder bulamayacaksın. Çoğu sana karşı saygılı olmayacak. Peki saygılı olanları şeytan hangi kelimeyle tarif etti? İlla ıbadek minhum. الْمُخْلَصِينَ Ancak senin içtenlikli kulların hariç, onlara bir şey yapamam. Dolayısıyla bir referans arıyoruz ya, nereye bağlansam da ondan sonra sağlam bir kulpa tutunsam, yani nereyi referans alacağım, bazı kimseler diyor ki hocam, hocalar başka şeyler söylüyor, Ahmetler başka, Mehmetler başka söylüyor, sen Kur'an diyorsun, o berikinin mealini açıyorum, o başka bir şey söylüyor. Tekinin mealini açıyorum, o da başka bir şey söylüyor. Yani Yahudilerin ''İnnel bakara teşâbehe aleyna'' ''İnekler karmakarışık oldu, hangi inek demesi gibi bir şaşkınlık içerisinde olduğunu iddia ediyor ya... Sağlam yer yani pergelin o sabit tarafını oturtup artık şeyi çevireceğimiz, hayatı çevireceğimiz, resmi netleştireceğimiz, doğrular yanlışlar diye çizeceğimiz şeyin referansı durabileceği en sağlam yer kalbimiz. Bu, ben öyle değerlendiriyorum belki başkası katılmayabilir, Vahiden de daha yakın bize. Çünkü vahiy bile yani Cenab-ı Hakk'ın hitabını bile arada bir işleme tabi tutuyoruz. Nedir o? Akletmek, o bile ancak bu aklettiğimiz takdirde Yaradan'dan olduğunu kestirebileceğimiz bir şey. Şu halde kalbimiz burada bizim aracımız, bize daha yakın duruyor vahiyden. E kalbimizi biz kendimiz yapmadık ki gidip bakkaldan da almadık. O da Cenab-ı Hakk'ın bize verdiği bir şey. Vahiy nasıl Cenab-ı Hakk'ın bize gönderdiği bir şey ise, Kalbimiz de Cenab-ı Hakk'ın bize verdiği şey. Birini dışarıdan başkasının elinden alıyoruz, diğeri içimizde hiç dokunulmamış. Yaratıldığı günden beri orada, dolayısıyla daha güvenli bir yerde ve daha bize ait Yaradan'ın bir emaneti. Bir tarihte bir cerrahla konuşuyorduk otelde kalırken, sabah akşam cerrahi yapıyorlar bunlar. Ben de ona işte Deneyimlerini soruyorum. Ya bir ara dedim ki hani böyle oldu zaman illa cerrahi yaptırmalı mıyız falan. Hocam dedi benden duymuş olma ama şu bedenin bir hürmeti var yani yaratılışından gelen bu deri bu kılıf açılmamış buna bir kere girdiğin zaman mahremiyeti bir kere bozuyorsun içeri giriyorsun. Onu dıştan kapalı tutan cenanın bir kapallığı var. Mümkünse yani zorda kalmadıkça buna ben inanıyorum ki dedi girmemek lazım. Çünkü bir kere girilmiş beden hiç girilmemiş beden gibi değildir. Bunun mahremiyeti dediği şey o kadar bende bir karşılık buldu ki, yani o içeride yaratıldığı günden beri orada, bundan eminiz ve onu kullanıyoruz, güvenebileceğimiz en yakınımızdaki Yaradan'ın emaneti, beni kim yaratmışsa o vermiş. E beni yaratan kudretten daha güvenebileceğim zaten onu arıyorum, zaten var edicimi, sahibimi arıyorum. Geçen bir yerde bir derste konuşurken bütün ilişkilerimiz aslında arızi dedik yani sonradan olma. Esas ilişkimiz var edenimizle aramızdaki ilişki. Halbuki çoğumuz falancanın oğluyum, filancanın oğluyum, annemiz, babamız bu aidiyetimizi hayattaki en temelli başlangıç noktası sayıyoruz. Ya bu ki bunlar sonradan olan şeyler, biz o rahme gelmeden önce de var edenin bizi var ettiği ruhsal varlığımızda, onunla aramızdaki ilişki ise var edenle varlık arasındaki, benim yapıcım, beni var eden, bir robotun beni falancası yaptı demesi gibi bir şey bu. O ilişki çok daha esaslı, anne babanın bizim yapılışımızda, var edilişimizde, yani doğrudan bir etkileri yok. Arada rolleri var sadece ve o rolün varlığın kendisiyle özde hiçbir alakası yok. Bunlar başka bir şey yaşıyorlar. Şu halde yaratıcımızla yolculuğumuz, yaratıcımızla aramızdaki ilişkiyi keşfetmekse yaratıcınızın bize bahşettiği o kalbimiz en çok güveneceğimiz, en temel yerimiz. O yüzden Allah Azze ve Celle Burayı merkeze aldı. فَتَكُونَ لَهُمْ kulubun يَعْقِلُونَ بِهَا ''Akleden kalpler'' Kalpler aklederse o zaman kişiler iman eder. Kalpler akleder, akleder kişiler eğer kalbine vefa göstermezse bu kez inkar eder, küfreder. O yüzden Allah Azze ve Celle onları يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ dudaklarıyla, ağızlarıyla söylüyorlar, مَا لَيْسَ ف۪ي <قُلُوبِهِم> Kalplerinde olmayan şeyleri söylüyorlar. İnsanın kötüsü bu, kalbinde olmayan şeyi ağzıyla söylüyor. Kalbinde çok kötü şeyler, o oyundaki gibi, görüntüdeki gibi ağzıyla güzel şeyler söylüyor. Veya tam tersi, kalbi doğruyu söylediği yerde de ağzıyla zıddını söylüyor. Ben anlamadım diyor, anladığı şeye. Ben kavramadım diyor, kavramadığı şeye. Ben görmedim, bana ikna edici gelmiyor diyor. İkna olduğu şeye, tanık olduğu bir adi olaydaki şahitliğini bile gözlerini gö gözleriyle görüp kalbine kadar uzanan o malumatı reddediyor. Başka türlü söylüyor, çıkarlarından ötürü. Şu halde mekanizmamız sağlam, sistem emanet edilen sistem çok güzel. Ama işletimde sorun var ve işletici olarak biz irademiz ile aynı o trene makas yönü veriyor ya, bir çekiyor kolu böyle makası bu tarafa kırıyor, koca tren böyle gidecekken böyle gidiyor. Biz bunu yapıyoruz. Hakka dair kalbimizin bize gösterdiği istikameti batılda kullanarak heder ediyoruz. Ve Allah Azze ve Celle bizi bu yolculuğumuzda, en çok heder ettiğimiz o kalbimizden ötürü yeriyor. Diyor ki, وَلَقَدْ دَرَعْنَا لِجَهَنَّمَاۜ Biz o muazzam, sonsuz, kapasiteli kalp ile bizi tanımaya elverir halde yarattığımız insanlar, bunları bilah tekrar yaratıp cehenneme doldurduk. Bazı kimseler sanmasınlar ki bunların kalpleri mi yoktu acaba cehenneme gittiler, hani kalbi yoktu o yüzden işletemedi, hak yolu bulamadı. Cenab-ı Hak diyor ki lahum kulubun. İlk bunu söyle, kalpleri var ama لَا يَفْقَهُونَ biha. Onunla fık etmiyorlar. Kavramak, akletmek de kalbimizin, kavramak, anlamak da kalbimizin bir fonksiyonu. Kalbi yok değil, var ama anlamıyor. O zaman suç dediğimiz gündem önümüze geliyor. Hani kalbi yoksa anlayamaması o zaman Yaradan'ın suçu. Biz hep okumayı böyle yapıyoruz. Çoğu insan hep tersinden okuyoruz ve hayatı hep kendi anlamış, sen anlamıyor musun diyorum, ben anlıyorum ama anlamayanların durumu ne olacak diyorum. Bak sen bir deneksin, kendi kendini deniyorsun. Tamam ben Allah'ın dediğini anladım. Evet görüyorum. Ama herkes benim kadar okumadı ki diyor. Onlar nasıl olacak? Başkalarının müphem olan, bilmediğimiz tarafından yola çıkarak Cenab-ı Hakk'ı suçluyor. Suçluyoruz. Sonra da o suçladığımız Cenab-ı Hak için onu tanıyıp onun yoluna girmeye de bizim açımızdan da gerek kalmadı diye bir müselles, bir üçgen kurup kendinizi Allah Azze ve Celle karşı saygıdan koymaya bahane arıyoruz, diyor ki ''Balta girmemiş ormanlardaki adamlar...'' Dolayısıyla onlar bilemeyeceği için akledememişlerdir, akledemedikleri için de onlar mazlumdurlar, Allah onları yakacaksa o zaman ben de girmiyorum o cennete. Onların durumu biz cemip hem bilmiyoruz. Firavun da aynı şeyi söyledi, deminki sahnede Firavun'un önüne gelip قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ Doğunun ve batının Rabbi, eğer akledersen, aklederseniz, in كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ O dediği yerde Firavun dedi ki, قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ ûlâ <الْأُولَى> İyi peki o zaman önceki yıllardaki yaşayan, asırlardaki yaşayan kimselerin durumu ne olacak? Bu bir bakıma ben anladım ama, Bizden önce, sen bugün geldin bize söyledin, bizden önceki yaşamış yığınların durumu ne olacak? Soruyu oradan sordu. Hz. Musa Aleyhisselam'ın verdiği cevap kulağımıza küpe gibidir. قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّ۪ Onun ilmi Rabbimin katında, ben bilmiyorum. Sen de bilmiyorsun, bilmediğin bir şey üzerinden argüman üretemezsin. Onların gerçeği kavrayamadan, akledemeden, öylece kala kaldıklarını sadece varsayıyorsun. Kalpleriyle aralarındaki iletişim, evrendeki ve etraflarındaki ayetlerle aralarındaki iletişimi yöneten Cenab-ı Hak, onların kalplerinde de gerçeği apaçık kılmış olabilir, bana göre kılmış olmalıdır. Çünkü La ya رَبِّي Rabbi يَنْسَىٰ Rabbim sapmaz, kimseleri de oracıkta buracıkta unutmaz. Onlar da unutmuş değildir. Merak etme onları da güzel güzel aydınlatmış ve sorumlulukla buluşturmuştur. Onların da kalplerinde gerçeği onlara göstermiştir. قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي ف۪ي كِتَابٍ لَا يَضِلْنُ رَبِّي وَلَا <يَنْزَى> Dolayısıyla bu kalbi var ama akletmiyor, sanılmasın ki kulakları yok. وَلَهُمْ اَذَانٌ Kulakları da var ama لَا يَسْمَعُونَ بِهَا Onlarla işitmiyorlar. Şimdi bunlar olmayınca kişi neye benziyor? Allah Azze ve Celle dedik ''Ula'ike kel en'hami'' İşte bunlar hayvanlar gibi. Çünkü hayvanlar da akletmezler, hayvanlar da duyduklarını anlamlandırmak, gördüklerini anlamlandırmak için bir akletme fonksiyonuna sahip değiller. Dolayısıyla kitap yazmazlar, bilim yapmazlar, üst üste bilgiyi oluşturup sonraki nesillere eğitim kurumları oluşturmazlar. Öyle bir şeyleri yoktur. Öyle yaşar günlük geçerler, haz duyduğu şeyin peşine gider, suyu, suyu görürse arzusu varsa suya gider, yemeği görürse arzusu varsa yemeğe gider, yemişse istirahat eder, uykusu gelmişse uyur, kalktığında yine bu temel güdüleri onu dolandırır. İnsan böyle değil. Cenab-ı Hak diyor ki insanda bunlar bunlar var, İşitme, akletme var ama kullanmıyorsa ne olacak? O zaman fonksiyonlar aynı hayvandaki gibi bir kısır döngüye giriyor. Yiyor, içiyor, yatıyor, kalkıyor, yiyor, içiyor, yatıyor, kalkıyor. Sonra Cenab-ı dedi ki hayvanlar gibi dedik ama ulaike kel enham bakın. Kel e hayvanlar gibi. Sonra dedi ki gibisi fazla belhum adal hayvanlardan daha beterler. Çünkü akletmiyorlar. Eğer akletmez isek, kalbimizi kullanmaz isek işte o çıkmaz sokak ve Allah Azze ve Celle bu büyük nimeti geri alır. Kalbimizde fark ettiğimiz ama dışa vurmadığımız, sakladıklarımızı da biz insanlardan sadece saklayabiliriz. Allah'tan saklayamayız. Cenab-ı Hak dedi ki, اَمْ حَسِبَ الَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ اَنْ لَنْ يُخْرِجَ Kalplerinde hastalık bulunanlar, bizim o sıkıntıları ortaya çıkarmayacağımızı zannediyorlar. Kalbinde tutuyorsun, ağzınla söylemiyorsun ama Allah ben onu dışarı çıkarırım dedi. Kalbinde o sıkıntıyı, gerçek orada duruyor, sen dilinle dışarı vurmuyorsun, yaraya dönüşüyor, seni rahatsız ediyor ama yolu yürümeye devam ediyorsun. فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضُونَ فَزَادَهُمُ Kalplerinde hastalık var, Allah o hastalıklarını onların çoğalttı. Çünkü kişinin bundan kurtulması için adım atmayınca, içtenliğe adım atmayınca, kalbiyle ağzı arasındaki irtibatı sağlıklı bir şekilde kurmaya adım atmayınca, zaman sonra kalple aradaki irtibat kopmaya başlar. Bazen bir adama denk geliriz, hakikaten çok rahat, gerçekten bu dünyayla mutlu gözüküyor. Bize de diyor ki eskiden ben de biraz böyle dini şeylerim vardı ama sonra bir kuş kadar hafifledim, inkar ettim hepsini, çıktım. Kalbiyle olan irtibatını bütünüyle koparmış ve artık bu anlamda hakkın ve gerçeğin hislerine karşı tamamıyla kör kalmış olabilir. Bunların bu ontolojik manadaki ölümü artık hayatta sadece hayvanlarınki gibi kalan bir yeme içmeden ibaret olarak bir süre daha devam eder ve sonlanır. Dolayısıyla şans her zaman hayatla ölüm arasındaki aralıkta değil, ondan bazen önceden kapanabilir. Kalp mühürlenirse, kulak kapatılırsa kişinin Hakk'a dönme imkanı tıkanmış olabilir. Dolayısıyla nasıl olsa ecelim, ölümüm henüz gelmedi diye fırsatım var sanmak, Arada fırsatın kapatılma ihtimalini, yani kalbin köreltilme ve etkisiz, işlevsiz hale getirilme ihtimalini göz ardı etmek olabilir. اَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْعَظِيمَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُؤْمِنِينَ Vakit çok geçti, eğer acil ve illaki soru yoksa kapatayım. Var mı öyle çok acil soru?